Müzekkin nüfus, Nefislerin terbiyesi, Kutbul Arif'in, Eşrefoğlu Rumi Hazretleri, İçkinin musibetleri, Allah ondan razı olsun, Hazreti Ali şöyle buyurur, Bir kuyuya bir damla şarap damlasa, Zamanla o kuyunun suyu tükense, Kuruyan kuyu, Toprakla doldurulup üzerine minare dikilse, ben bu minareye çıkıp ezan okumam. Bu sözden hareketle içkinin ne kadar kötü olduğunu anla. Allah ona rahmet eylesin. Hasanı Basri şöyle der: İçki içenin gönlü kararır. Tez vakit tövbe edip bir daha içmezse gönlü tekrar ağarır. Tevbesini bozup yeniden başlarsa amelleri yazmakla görevli melekler kişiden rahatsız olur. Yine tevbe edip üçüncü defa içkiye başlarsa Cebrail aleyhisselam rahatsız olur. Dördüncü kez tevbesini bozup içkiye başlayan kişi İsrafil aleyhisselamı rahatsız eder. Beşinci kez tevbesini bozup içkiye başlayandan denizlerin balıkları rahatsızlık duyar. Altıncısı olursa gökler, yedincisinde yerler, sekizincisinde yeryüzünde yaratılmış mahlukların hepsi rahatsız olur. Dokuzuncusunda cennet rahatsız olup kapılarını kapatır. Onuncusunda cehennem kapılarını açar. On birincisinde arş, on ikincisinde kürsi, on üçüncüsünde arşı taşımakla görevli melekler, On dördüncüsünde imanı ve on beşincisinde ise Hak Teâlâ Hazretleri rahatsız olur. İçki içen öldüğünde Allah'ın salih kulları cennette temiz şaraplar içerken cehennemin zebanileri kendisine ateşte yananların irinlerinden içirirler. Cehennemde görevli bir kişi sürekli kafasına tokmakla vurur. Bu kişi cehennem ateşinin denizine düşer. Kırk yıl nereye gittiğini bilmez. Kırk yıl sonra bu ateşin kıvılcımı onu yukarıya götürüp atar. Cehennem görevlisi onu gözetir. Çıkar çıkmaz tokmağı kafasına indirir. Tekrar ateş denizine düşüp batar. İçki içenlere böyle azap edilir. İmam Ebu Leys şöyle der. İçki içenlerin başına on türlü musibet gelir. Bir kısmı deli olur. Çocuklar onun haline güler. Kendisiyle alay ederler. Akıl sahipleri ise onu horlarlar. Ebu'l-Leyz hazretleri şöyle bir şey daha anlatır. Bir gün Bağdat mezarlığında bir sarhoş gördüm. Kendisini bilmeyecek kadar sarhoş olduğundan bir yandan işiyor Diğer taraftan abdest dualarını okuyordu. Abdest aldığını zannettiğinden, şükür ve hamd, İslam'ı bir nur ve temizleyici kılan Allah'a mahsustur. ''Allah'ım beni tevbe eden ve temizlenenlerden eyle.'' diyordu. Bir başka gün sarhoşun birini yola düşmüş yatarken gördüm. Bir köpek geldi. Sarhoş'un ağzını yalamaya başladı. Sarhoş köpeğe "Ey efendim" diye iltifatta bulundu. Sarhoşların hali böyledir. Ne yapıp söylediklerini bilmez, güçleri yettiği kişiyi öldürürler. İçkiyle akılları başlarından gidip bir nevi deliye döndüklerinden çeşitli rezilliklere imza atarlar. Ey kardeş. İnsanın, aklının başından gitmesi, az bir musibet değildir. İçki üzerinden gelen musibetlerden biri de, içki içenin hem malını israf etmesi, hem de cimri olmasıdır. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer, içki, malları telef ettiği gibi, aklı da kaybettirir der. Evet, içki,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 Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer, bu emrin manasını bildiğinden, vazgeçtik ya Rabbi, der. İçkinin doğurduğu musibetlerden biri de şudur. İçki içen, bir şekilde zararlı işlere bulaşır. Aklı başından gidip, ne söylediğini bilmediğinden, karısını boşar, ağzından olmadık küfürler çıkar. Bu sebeple, Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellem kızını içki içen biriyle evlendiren kızını cehennem ateşine atmış gibidir buyurur. Evet içki bütün kötülüklerin anahtarıdır. İçki içene günah kolaylaşır. Zira Allah'ı unutmuştur. Amelleri yazmakla görevli melekler içki içenden incinir. İçki içene 80 değneğin vurulması dinin emridir. Dünyada bu ceza verilmezse ahirette verilecektir. Allah korusun. İnsan içkili ve sarhoşken ecel gelebilir. Tevbe etmeden ve şehadet getirmeden imansız gidebilir. İçkinin sebep olduğu böyle bir musibet de vardır. İçkinin sebep olduğu bu musibetler, İnsanın başına dünyada gelir. İçki sebebiyle ahirette görülecek musibetlerden Allah Celle Celaluhu Müslümanları korusun. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kıyamet günü içki içini getirirler. İçtiği kabı boynunda asılmış olur. Kadehi de elinde bulunur. Et ve derisinin arasında yılan, çıyan ve akrepler olur. Ayaklarına geçirilmiş ateşten bir ayakkabı beynini kaynatır. İçki içen bu halde mahşer meydanına getirilir. İçki içenin kabri cehennem çukurlarından bir çukurdur. Allah ondan razı olsun. Ebne Mesud Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Bir damla dahi olsa içki sebebiyle 10 kişi lanetlenmiştir. Sıkan, sıktıran, içen, sunan, taşıyan, yükleyen, satan, sattıran, parasını yiyen, meyvesini diken. Mişkatül Mesabih'te yer alan hadislerden biri de şöyledir. Allah ondan razı olsun. Enes bin Malik, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, şarap hakkında şöyle buyurduğunu rivayet eder. On kimse melundur. İçkiyi sıkan, sıktıran, içen, taşıyan, taşıtan, dağıtan, satan, parasını yiyen, satın alan ve içkiye sahip olan. Allah ondan razı olsun. Hazreti Osman, içkiden uzak durun, o bütün günahların başıdır. Allah'a iman ve içki bir gönülde bir araya gelmez, birbirlerini iterler derken, Allah ondan razı olsun, Abdullah bin Ömer şöyle der, İçki içen, mahşer yerine getirildiğinde gök gözlü, kara yüzlü, dili göğsüne sarkmış, ''Ağzı salyalı olur, ölü köpek leşi gibi kokar, yakınına düşen yüzüne tükürür, onu oradan kovar. Kendisine ''Ey bedbaht kişi, yaşarken tevbe edip buraya varsaydın, şimdi bu sıkıntıları çekmezdin.'' derler. ''İçki içenlere selam vermeyiniz, hastalıklarında ziyaret edip hatırlarını sormayınız.'' Öldüklerinde cenaze namazlarını kılmayınız. İçki içenlerin birkaç kötü huyu daha vardır. Onları da bildireyim. Sen içmiyorsan dahi içenlere hatırlat ki insafa gelsinler. Ey aziz! İçki necistir. Alimlerin ittifakına göre, bir damla içkinin düştüğü elbiseyle kılınan namaz kabul görmez. Bu elbise yıkanıp, öyle namaza durulmalı, İçki ağzı pis kokutur, aklın nurunu söndürür, damarları tembelleştirir. İçenin damarları tembelleştiğinden yürümekte zorlanır. Dahası içki, insanda utanma duygusu ve çalışma arzusunu giderir. İçenin eli ayağa titrer, dili ağırlaşır, konuşamaz olur. Bu hale girdiğinden insanlar tarafından aşağılanır. İçkiçi olan bir domuz gibi horlaya horlaya ölür. Ölüm sonrasında da çeşitli azaplara layık olur. Ya ilahi Müslümanları içki içmekten koru. İçki içenlere tevbe etmeyi nasip et. Onlara yardımını gönder. Ey Aziz! Fasıklar, içtiğimiz içki değil, başka bir şeydir. İçmeyiz aslında, içsek de az içeriz. Sarhoş olacak kadar içmiyoruz, derse haram olan içkinin ne olduğunu sana anlatayım. Buna göre davran, İçki nedir, neden olur? Hak Teala'nın sevgilisi, kıyamet gününde şefaatçimiz, Bizi anne ve babamızdan daha çok seven, kötülüklerden uzaklaştırıp, hayırlara yönlendiren ve bu konuda bize önderlik eden Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Aklı gideren her şey içkidir. Bir damla bile olsa haramdır. Bir şeyin çoğu sarhoşluk veriyorsa onun azı da haramdır. İçki, yaş ve kuru üzümden Buğday, arpa, darı ve baldan olur. Hidaye isimli kitapta da şöyle denilir. Biri, sarhoş olmayacak kadar az içmek helaldir. Derse, Kur'an'ın açık emrini inkâr ettiğinden kâfir olur. Darı suyuna sarhoşluk veren bir şey katar, buna boza derler. Ki bu da haramdır, İçki hükmündendir. İmam Muhammed, her kim bunlara helal derse o kafir olur. Hanımı da kendisinden boşanmış olur. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aklı yok eden, insanı sarhoş eden şeye içki denir. Üzüm veya başka bir şeyden olması fark etmez buyurmuştur. Allah ondan razı olsun. Hazreti Cabir rivayet eder. Yemen'den bir kişi geldi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme şarapla ilgili soru sordu. Bazı fasıklar darıdan yaptıkları içeceğe boza diyorlar. Bunun hakkında ne buyuruyorsunuz? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sarhoşluk veriyor mu? diye sordu. Adam sarhoşluk veriyor ya Resûlullah. Dedi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o halde haramdır. Haktiyaala bunu içenlere cehennemde yanan fasık ve kafirlerin gövdesinden akan irin kan ve sarı suları içirir Buyurdu. Ebu Malik eş rivayetine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetimden birçoğu içki içer, ama akıllarınca bunun adını değiştirirler. Şıra, boza veya bal suyu derler. Halbuki sarhoşluk verip, aklı devreden çıkaran her şeyin, azı da çoğu da haramdır. Ey Aziz! Bunları öğrendikten sonra şunları da öğren. Sarhoşluk veren, aklı iptal eden yiyecekler de vardır. Afyon, haşhaş, keten, kenevir gibi bitkiler. Bunlar insanı uyuşturur. Fıkıh kitaplarında bu bitkiler hakkında haram hükmü verilmiştir. İmam Malik, İmam Muhammed ve İmam Şafi Allah cümlesine rahmet eylesin, bunu açıkça beyan eder. Allah onlara rahmet eylesin. İmam-ı Azam, Ebu Hanife ve Ebu Yusuf da, hidayenin şerhi olan nihayede, içilecek şeylerin anlatıldığı bölümde şöyle der. Bu şerbetlerden, sarhoş edici olanlar haramdır. Bazı bitkilerin tohumu da, sarhoş edici olduğundan haramdır. Bununla birlikte, İçilen şeylerden sarhoş olmak, yenilen şeylerden sarhoş olmaktan daha kötüdür. Demek ki şarapla sarhoş olmak haram olduğu gibi, bitki tohumlarından sarhoş olmak da haramdır. İmam Mahbubi, cami-us sagir şerhinde her kim helaldir diye yiyip içse kafir olur. Hak Teala Hazretlerine imansız varır. Allah korusun der. Bu kitabın müellifi de şunu der. Benç tohumu veya afyon yahut maslak suyunun haram olduğu yukarıda beyan edildi. Kimileri bunları macun haline getirip hastalıkların iyileşmesinde ilaç olarak kullanıyor. Şimdi eğer bu ilaç kişinin aklını başından götürüyorsa yine de haramdır. Özellikle halkın helal diye yediği, İçine afyon ve benç katıldığından berşi İsa adı verilen şey haramdır. Aklı gideren şey helal olmaz.